Ta'uz billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün Fahreddin Razi'nin El-Mefatihu'l-Gayb adlı tefsirinden Saf suresinin 10 ile 14. ayetlerini e, tefsir edeceğiz. Birinci ayette Ya eyellezine amenu Ey ima edenler, Hel edullukum ala ticaretin, bir ticarete, bir kazanca, sizi yönlendireyim mi? Size kılavuzluk edeyim mi? Bir ticareti size bildireyim mi? Tunciikum min azabin elim, sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Size kılavuzluk edeyim mi? Böyle bir ticareti size haber vereyim mi? Neymiş bu ticaret? تُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Peygamberine iman edersiniz. Bakın burada dikkat ederseniz sadece Allah ifadesini kullanmadı. Yani sadece Allah'a iman, iman etme anlamında yeterli değildir. Mutlaka Hazreti Peygamber'e iman etmek de gereklidir tu'minuna billahi ve rasulidi. Resul dediği Hz. Muhammed. Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman etmeniz gerekir. İman etmelisiniz. Ve <tü> tucahiduna fi <fî> sabilillah. Sadece iman yeterli mi? Allah'a ve peygambere inanıyorum demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bir ikinci şart var o imanın ötesinde. Yani Allah'a iman biliyorsunuz. Allah'tan gelen, Allah'ın bildirdiği bütün hükümleri kabul etmek. Peygamberlerin tümünü ve ayrıca Hazreti Peygamberi kabul etmek, Peygamberimizin Cenab-ı Hak'tan getirmiş olduğu esasların tümünü kabul etmek. Demek ki birinci şart, bu genel anlamda bu. İkincisi, ve tücahidûne fî sebîlillâhi ve kurtuluşun e, şiddetli bir azaptan, elem verici bir azaptan kurtuluşun ikinci şartı Allah yolunda cihat etmek. Nasıl cihat etmek onu da açıklıyor Cenab-ı Hak. بِاَنْفُسِكُمْ وَاَنْوَارِكُمْ بِاَنْوَارِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Malınızla ve canınızla. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken kelime, cihat kelimesi, sözlük anlamı itibariyle gayret manasına geliyor, mücadele manasına geliyor. Yani Allah yolunda gayret göstermek. Teknik anlamı Cenab-ı Hakk'ın bildirmiş olduğu esasların, esasları hem kendi nefsimizde hem de diğer insanlarda geçerli kılmak için Yeryüzünde bu esasları geçerli kılmak için Cenab-ı Hakk'ın bildirmiş olduğu peygamberinin bildirmiş olduğu esasları bu konuda gerekli olan bütün çabayı harcamaya cihat diyoruz biz. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Hem canınızla hem de mallarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Allah'a ve peygamberine iman edersiniz. زَالِكُمْ خَيْرُونَكُمْ İşte bu sizin için hayırlıdır. اِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ el bilirseniz. Demek ki burada Cenab-ı Hak bizi şiddetli bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendiriyor. O da Allah'a ve Peygamberine iman. Allah yolunda malımızla ve canımızla cihad etmek. İşte bu hayırlı olandır. Eğer biliyorsak, eğer böyle inanıyorsak. yani <gülüyor> اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى Müfesir diyor ki, اِعْلَمَا bir sen bil ki, enne ta'ala Cenab-ı şu sözü. Hangi söz? Hele düllükün. Hele düllükün sözü, fi me'anel emri indel ferra. Ferra'ya göre, müfessir ve dil bilimci ferra'ya göre emir manasındadır. Yani hele düllükün ifadesi emir manasındadır. Yani burada sadece bir salt bir yönlendirme, salt bir durumu izah etme değil, doğrudan doğruya emirdir bu. Yani Allah'a iman edin, Peygamber'e iman edin, malınızla ve canınızla Allah yolunda cihad edin manasındadır. Yukarı helen tesakitün Mesela şöyle kullanılır Arapçada. Sen suskun musun? Susuyor musun? Ey uskut. Yani sus demek. Yani susar mısın? Helen <gülüyor> tesakitün susar mısın? Ne demektir bunun manası? Ey uskut. Yani sus demektir. Ve beyanuhu, yine izah, izah ediyor, enne hel, hel edatı, bir manan istifami, soru anlamındadır. Sümme yetederrecu ila enyesire arden ve hissen, sonra derece derece e, bu hel ifadesi e, şuraya doğru yöneliyor, arz, yani teklif etmek, talep etmek ve hissen ve bir de teşvik etmeye yöneliyor. Vallhisu keliğrayi teşvik etmek ise rağbet ettirmek gibidir, rabbet etmek gibidir. Vallğra u emrin, rabette emirdir. Yani şunları şunları yapmaz mısınız şeklindeki ifadeler aslında emri diyorum, yapın manasındadır. Ve kavlu taala ala ticaretin ifadesine gelince Cenab-ı Hak'ın, ticaretu tijaretü ehlil iman ve hadretullahi taala. Bu, bu ticaret Allah ile müminler arasında olan bir ticarettir. Kemal Kale Teala, ı şöyle buyurduğu gibi, İnnellâheşterâ, bu da başka bir ayet kerimede, İnnellâheşterâ minel müminin enfusehum ve envalefum bi'enne cennet. Cennet karşılığında Allah müminlerin mallarını ve canlarını hiç şüphesiz ki satın almıştır. Delle aleyhi tü'minûne billâhi ve resulü. billahi ve resuli ifadesi de buna bu ticarete delalet ediyor. Yani ve ticareti ibaretin am muavadeti şey'i bir şey. Şimdi burada müfessir tic tic ticareti e, izah ediyor. Diyor ki ticaret nedir? Ve ticaretu ibaretünu am muavadeti şey'i bir şey. Bir şeye karşılık başka bir şey vermek, ibaret olan bir e, anlaşmadır, bir karşılıklı anlaşmadır. Şimdi burada e, siz eğer Allah'a, peygamberine iman ederseniz ve malınızla, canınızla cihat ederseniz, tamam biz bunun karşılığında size cenneti veriyoruz. Karşılığı budur. Ve اَنَّ ticarete تُنْجِئَ et tacire مِحْنَةِ الْفَقْرِ Ve nitekim bilindiği gibi ticaret, taciri, tüccarı fakirlik zilletinden, fakirlik mihnetinden kurtarır. Ve zahmeti السَّبْرِي Allah مَا هُوَ مِنْ vazimi Ve bir de e, sabrın e, zahmetinden de kurtarır ticaret. Çünkü ticarette uğraşınca insan kar eder. E, bir takım paralar kazanır, mallar kazanır, mülkler kazanır. E, sabrın zahmetinden de insanı korur. عَلَى مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ Yani e, sabretmek de e, fakirliğin e, gereklerindendir. Fe kezarike hazihi hazihi ticaretü ve hiye ettasdikü canan ve ilraru bil Bu ticaret de böyledir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayet-kerimede dedi ya hele dulukum ala ticaretin tumcuykun. Bu ticaret de böyledir. Bu nedir bu? Ve hiye ettasdikü bil canan kalple, canla bedenimizde tasdik etmek, kalbimizde tasdik etmek ikrarı bir lisan. Lisanımızda da ikrar etmektir. Yani kalbin tasdik etmesi, dilimizin de bunu ifade etmesi. Kemal tarif tarifleri iman, İnitekim imanın tarifinde de denildiği gibi. Falehze gale, işte bundan dolayı gale birafsi ticareti, ticaret lafzı kullanıldı. Çünkü ticarette de bir işe yönelmek var. O, o yönelişin sonunda bir işi kabul ederek, o işe yönelmek var ondan sonra da ya kar elde edilir veya zarar elde edilir. Fakat bütün amaç nedir? Kâr elde etmektir. Ve kemâ enne ticaret fe'r ribh ve'l Evet. Bizim biraz önce söylediğimiz ifadeyi tekrar burada söyledi. Nitekim ticarette de söz konusudur. Ticarette de kar, er ribh'u kar, ver husran zarar. Nitekim ticarette de ya kar olur ya da zarar söz konusudur. Fe kezâlike fi Yani fi haz adetif il iman. İman konusunda da böyledir. Yani eğer siz Allah'a, peygamberine, Allah'ın dediği kurallar çerçevesinde iman ederseniz kâr edersiniz. Yok, Allah'ın dediği kuralları hiçe sayar, kendi aklınızdan dinin kurallarını koymaya kalkarsanız o zaman zarar edersiniz. Fe inne men amene ve amile salihen felehül ecrü. Hiç şüphesiz ki men amene, kim iman eder ve amile salihen salihamer işlerse felehül ecrü. Onun için mükafat söz konusu. Başka ve ribhul büyük kazançlar söz konusudur. Büyük kârlar söz söz konusudur. Vel yasarul mubin Ab açık kolaylıklar söz konusudur. Ve men arade ani'l ameli salihi her kim salih amelden yüz çevirirse felehu et tahassuru vel husranul mubin. Onun içinde hasret yani bir şeyin pişmanlığını çekmek Vel husran yine o da pişmanlık manasında apaçık bir hüsran söz konusudur, Pişmanlık söz konusu. Ve kavlu burada dikkat ederseniz imanın amelle, ameli salihle birlikte olması gerektiğine işarette bulunuyor. Ve kavlu ta'ala Cenab-ı Hakk'ın şu ayetinde Tuncikum min azabin elin Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak Kare'e muhaffefen, kurye muhaffefen ve müsakkalar. Burası kum şeklinde de okunmuş, kum şeklinde de okunmuş. Tüneccikum, bu kıraat. Sizi kurtaracak. Her ikisinde de e, mana değişmiyor. Ve tü'minune, ve tü'minune ifadesi istinafın. Yeni bir cümledir, yeni bir başlangıçtır. Yeni bir cümleye baş, başlangıçtır. Yani ya eyyühellezine amenu hele dullukum ala ticaretin tünciikum min azabin elin. Burada cümle bitiyor. Burası yeni bir <gülüyor> cümledir. Kellen <gülüyor> muhalu Sanki bu birinci ayete ya yellezine amenu'ya muhatap olanlar şöyle dedirir. Keyfe ne amel Nasıl amel eder? Ne yapalım? Yani bu eee sen bize e, bizi kurtaracak bir e, şiddetli azaptan kurtaracak bir ticarete kılavuzluk ediyorsun ya. Bu ne nedir bu? Bu bu, bu kılavuzluk, bu ticaret nedir? <gülüyor> Fekal Cenab-ı Hak da şöyle diyor. Tüminune billahi ve rasulihi. Allah'a ve onun peygamberine. Burada Hazreti Peygamber kastediliyor. Rasuli Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Ve kadarın kadrun fima'n emri. Aslında bu cümle Tüminune billahi ve rasulihi cümlesi yani <gülüyor> her ne kadar emir formunda gelmemişse de haber formunda gelmişse de bu yine emirdir. inanırsınız şeklinde man mana veriyoruz ya. Yani inanın. Allah'a ve peygamberine inanın anlamındadır. Ve lihaza ve bi kavlihi. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın şu e, sözüyle cevap verildi. Ya ufirlekum. İnanın, Allah da sizi Ve kavlu taala Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince. Ve tucahidune fi sebilillah. Ve Allah yolunda cihad edin. Cihad edersiniz. Yani cihad edin manasında da, o, o da del jihadu da hazain ve şey'i sırasatun bu iki boyuttan sonra bu iki yönden sonra yani iman et iman ve ma'rifetten sonra dikkat ederseniz tuğmenullahi ve resulihî yağfir önce Allah'a ve peygambere iman edeceksiniz sonra bağışlayacak bağışlanırsınız bağışlanırsınız Cenab-ı Allah'a ve peygamberine iman ederseniz Allah da sizi bağışlar diyor ki bu iki ifadeden sonra yani tu'minune billahi ve resulihi yagfir lekum. Bu iki ifadeden sonra vel cihadu ba'de hazeyn, iman ve mağfiretten sonra hazeyn-i bu iki ifadeden, bu iki boyuttan sonra cihadın zikretilmesi vel cihadu ba'de hazeyn-i veçeyn selasetü. Üç türlüdür. Üç türlü cihat vardır. <gülüyor> Bir, cihadun ma beynehu ve beyne nefsi. Bir kişinin Evet, kendisiyle nefsi arasında yapmış olduğu cihattır. Kendisiyle nefsinin kötü istekleri arasında yapmış olduğu cihat. Birinci cihat bu. Neymiş bu? Ve huve kahrun nefsi. Yani nefse hükmetmek. İnsanın nefsini kontrol altına alması. İnsanın nefsine galip gelmesi. Nefsinin bütün isteklerini belli bir dozajda tutması. Yani nefsinin tabi caizse kölesi olmaması ve men oha anil lezzati ve şehavat ve nefsini şehvetlerden ve lezzetlerden e, alıkoyması yani kişiyle nefsi arasındaki nefsinin olumsuz istekleri çünkü nefsimizin bütün istekleri değil de bazı istekleri olumsuzdur. Olumlu olanlar da söz konusu olabilir. Ve birincisi bu. Birinci cihat. İkincisi ve cihatun fima beynehu ve beyne'l halki kendisiyle mahlukat arasında, diğer varlıklar, diğer insanlar arasında olan cihat, mesela e, bunu açıklıyor şimdi, insanlardan, elinde insanların, arzu, iştah demektir. İnsanların elinde bulunanlardan, bulunanlara karşı arzımız, arzumuzu terk etmemizdir. Bırakmamızdır. Yani şunun malı var, şunun makamı var, şunun parası var, bu servet sahibi, bu şöhre sahibi, bunlardan nefsimizi uzaklaştırmamız yaşkaka aleyhim ve Erhame birincisi insanların elinde olandan yüzümüzü çevirmemiz bunu terk etmemiz yani onlara karşı aşırı bir hırs beslemememiz İkincisi ve yaş ve ve Erhame insanlara merhametli davranmamız ve şefkatli davranmamız şey şka ve o merhametli davranmak ve cihadun fîma beynehu ve beynet dünya. Üçüncü cihat türü nedir? Üç tür cihat saydı. Bir, kişinin kendisiyle nefsi arasındaki, özellikle nefsinin olumsuz e, tavırları, olumsuz duyguları, düşünceleri arasındaki cihad. İkincisi, e, kendisiyle e, diğer insanlar arasındaki cihad. Üçüncüsü, ve cihadun fîma beynehu ve beynet dünya. Üçüncüsü de yine kişiyle dünya arasındaki cihattır ve huwa zaden. Bu 3. Üçüncü, üçüncü olan cihada açıklıyor. Üçüncü çeşit cihadı açıklıyor. Bu nedir ve huwa en Ha orada dünyaya gidiyor. O dünyayı edinmesi, zaden azık edinmesi. Nereye? Li ma'a di. Ahiretine. Ahiretine dünyaya azık edinmesi. Fe takunu ala khamsati Böyle böyle böylelikle bakın ee, beş türlü bir e, anlayış ortaya çıktı. Bir, Allah'a ve peygamberine e, iman edecek. Bu imandan sonra o zaman bir mağfiret söz konusu. Ondan sonra da üç tane de cihat e, türü söyledi. O, dolayısıyla burada beş türlü e, bir anlayış söz konusu oldu. Beş tane mesele söz konusu oldu. Ve kavlu <gülüyor> ta'a da Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince Zalikum hayrun lepun. Bu sizin için hayırlıdır sözüne gelince yani yani ellezi emertum bihi minel imani billahi ta'ala ve cihadi fi sebilihi yani benim size e, Allah'a iman etme ve Allah yolunda peygamberine iman etme ve Allah yolunda e, cihad etmeyi emretmem hayırun lakum. sizin için hayırlıdır min en tettebiu ehva ekum hevanıza tabi vurmanız. Yani heva, nefsin olumsuz istekleri. Yani kitap ve sünnete uymayan tamamen beşeri arzular. Kitap ve sünnetten sıyrılmış e, kişinin tamamen kendi kafasına göre, kendi arzularına ve isteklerine bir heva diyoruz. İnket'te bir e, e, tekrar cümleyi baştan alalım. Yani lezi, emertun bihi minel imani billahi teala ve cihad fi sebilihi, Allah'a iman peygamberine iman ve Allah yolundaki cihatta, cihad konusunda sizi emrettiğim şey hayrun lekun minen tettebi ve ehve heva ve heveslerinize arzularınıza, kendi arzularınıza tabi olmaktan elbette daha hayırlıdır. İn kuntum talemune eğer bilirseniz bu böyledir. Ey in kuntum ten bima alimtum fehve hirun lekun bu bildiğiniz şeylerle bima alimtum dediği bildiğiniz şeylerle İn kuntun temtatif temtifi ne? Eğer faydalanırsanız, eğer bildiklerinizle, bildikleriniz şeylerle şeylerden faydalanırsanız, fehwa kayrunlekin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve filâ ayeti mebahisu, ayette bir takım bahisler söz konusudur. Bu bahisler neymiş? Yani bir takım önemli konular. El evvel birincisi suymuş. Lemaqala tu'minuna bilafsil haber Biliyorsunuz Arapça'da cümleler iki türlüdür. Bir inşai cümleler, bir de ihbari cümleler. İhbari cümleler haber cümleleridir. cümleleridir. Şöyle yapmış, şöyle etmiş. Yaparsınız, yap e, şeklinde olan cümlelerdir. Bir de inşai cümleler var. Emir ve nehi cümleleridir bunlar. E, Cenab-ı Şeydi burada diyor ki Müfessir soru soruyor. Cenab bak ne için dimakale tükmüne bir haber. Yani bunu emir formunda getirmedi de. E, haber cümlesi olarak Allah'a iman edersiniz şeklinde getirdi. Naqulu biz şunu şöyle cevap veririz. Lil izani bi vücubil imtisal. İmtisalin gerekliliğini bildirmek. Yani iman etmenin gerekliliğini bildirmek için böyle kullandı. Ali bin Abbas'ın İbni Abbas'tan kâlu şöyle rivayet edilmiş. لَوْ نَعْلَمُ أَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى لَا İbn Abbas'tan cüvayet edenler şöyle demişler. لَوْ <gülüyor> نَعْلَمُ Şayet biz bilseydik, أَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى <gülüyor> Allah'a en sevimli olan amelin ne olduğunu bilseydik, la <gülüyor> عَمِلْنَا Elbette o ameli işlerdik. Biz Allah'a en sevimli gelen amelin ne olduğunu bilseydik elbette o ameri işledik. Fenezelet hazil ayeti. Bu e, bir, e, bir takım sahabinin böyle söylemesinden dolayı bu ayette, bu ayetin nazil olduğu ifade ediliyor. Femekesu maşallah. Allah, Allah'ın dilediği kadar bu şekilde beklediler. Sonra bu ayet in, inmiş yani. E, ya leytana ne'lemu mahiyye demek ki bu ayet indikten sonra belli bir müddet o kendisinden sonra gelen ayet ayetlere iki, iki ayet yani 10. ile 11. ayet arasında bir bekleme dönemi oluyor. Ve şöyle demişler. ne? şöyle diyorlardı. Ya leytena mahiye. Bunun ne olduğunu keşke bilseydik. Neyin ne olduğunu. Yani mahiye et ticaretu. Bu ticaretin hel tul şihadet kelimesi dedi ya baş tarafta. Heladullukum ala ticaretin dedi ya. Yani bu ticaret neymiş? Bunu keşke bilseydik diye düşünmüşler, istemişler. Sonra e, Cenab-ı Hak hemen peşi sıra gelen ayeti belli bir müddet bekledikten sonra e, bu sürenin ne olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Yani burada söylenmemiş. فَدَلَّهُمُ اللّٰهُ Cenabı Cenab-ı Hak da onlara e, bu ticaretin ne olduğunu bildirdi. Derle kılavuzluk etmek, rehberlik etmek. بِقَوْلِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ تُؤْمِنُونَ billahi ifadesiyle bu ticaretin ne olduğunu Cenab-ı Hak onlara bildirdi. Allah'a iman edersiniz, peygamberine iman edersiniz. Bu ticaret neymiş? Allah'a iman etmek, peygamberine iman etmek ve tücahidûne fî sebîdillâhi benvârikum enfuşkûn. Nefsinizle ve canlarınızla, mallarınızla Allah yolunda cehal etmemizdir. Birinci bahis bu. Es-Sani. İkinci bahis. Ayet-i Kerime'de öne çıkan konulardan ikinci bir konu. مَا مَعَنَا اِنْ Şayet bilirseniz ifadesinin anlamı nedir? Nakulu müfessir diyor ki İn Biz deriz ki İn kuntum ta'lamune ifadesi Ennehu hayrun lekum Yani siz bilirseniz ki bilirseniz Ennehu hayrun lekum Bu ticaret, bu iman etmeniz bu ticaretin gereği olarak iman etmeniz cihad etmeniz sizin için hayırlıdır. Yani bu ifadenin ennahu hayrun lekum eee kane hayran lekum bu ifade inkuntum talemunun manası kane hayran lekum yani takdirindedir. Yani bu ifadenin ennahu hayrun lekum demektir inkuntum talemun ennahu hayrun lekum. Eğer bilirseniz bu sizin için elbette hayırlıdır. Bu ennahu hayrun lekum de kane hayran lekum takdirindedir. Sizin için hayırlı olmuştur. Hayırlıdır. Daha ziyade Demek ki bu açıklanan bahisler, konular bu iki mesele keşfe aittir. Remal diğer 3 bahis geride kaldı ya. Diğer şeylere gelince Evet. şöyle diyor müfessir. El kahfu min nefsil azabi, la minel azabil elim. Üçüncü bahis de diyor ki şiddetli azaptan değil de bizzat azabın kendisinden korkmak önemli bir meseledir. Azabın kendisinden. Yani azabın şiddetlisini, şiddetsizimi ne tür olacağını düşünmekten ziyade azap sözcüğünü duyunca mülkermek, korkmak bu önemli bir meseledir diyor. Çünkü izil azabül elim huve nefsul azabi maa Çünkü zaten elim azap zira elim azap bizzat Azabın kendisidir zaten. Ne diğer azab türleriyle birlikte. Ve kafu min alawazmi. korku ise azabın gereklerindendir. Yani bir yerde azab söz konusu olursa insan korkarıyor, perişan. Yani. Onun gereği diyelim. Cakavlihi taara Cenab-ı Hakkın şu sözünde ifade edildiği gibi ve kafuni din kuntumü Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Ve minha, yine bu, buna benzer bir ifadedir. Ennel emre bil imani, keyfe huve ba'de kavlih, ya eyyühellezine amen. Burada dikkatimizi şu noktaya çekiyor arkadaşlar. Önemli bir nokta burası. Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler, hel edüllüküm <gülüyor> ala ticaretin tuncikum min azabin elim dedi e zaten ya amen amenu deyince e iman edenler. Zaten bunlar iman etmiş. E niye tekrar iman edenlere diyor ki Hel ala tüm sizi şiddetli bir azaptan kurtaracak bir ticarete kılavuzluk edeyim mi size? Rehberlik edeyim mi? Bir, bir ticaretin ne olduğunu size söyleyeyim mi? Bildireyim mi? E zaten mümin olan zaten bu ticaretin ne olduğunu bilir. Bunu söylüyor. Yani burada bir incelik var diyor. Niye böyle dedi? Fenaykulu biz söylediniz. Yumkune en yakune muradun hadhihi ayet er Mümkündür ki diyor bu ayetin ayette murat münafıklardır. Çünkü münafıklar zahiren iman etmiş görünüyorlar. Batında inkarcıdırlar. Ve humullezina ve humullezina amenu zahiri. Bakın bizim söylediğimiz ifadeyi müfessir de söyledi. Çünkü onlar zahiren iman etmişler. Zahirde iman etmişlerdir. Birincisi bu. Ve mümkün olabilir ki Ahl-i ve vehmi Yahudu ve Nasara, fînnehum âmanû bil-kitâbî mukaddemet. Buradaki kitap ahl Kitaba yönelik olması da mümkündür, yani Yahudi ve Hristiyanlara çünkü onlar geçmiş önceki kitaplara iman ettiler. Fakir nehukara sanki Cenab-ı Hak şöyle demek demektedir: "Ya Eyürlüzine âmanû" ifadesiyle. Ya yollazine, Aminu bil Kutubil Mukaddimete, Aminu billahi ve bi Muhammedin Rasulillahi. Ey önceki kitaplara iman edenler, Aminu billahi, Allah'a iman ediniz ve bi Muhammedin Rasulillahi, bir de Allah'ın resulü olan Muhammed'e iman ediniz böyle bir e, ihtimalde mevcuttur diyor. Ve en yekune e, ehlel imani Ehli imana da bu kitabın yöneltilmiş olması mümkündür. Ke tavlihi fezaadet hum imanen. Bu ayet kelime de e, ifade edildiği gibi eee Tevbe suresinin 124. E, ayet ayetinde <gülüyor> çünkü Kur'an ayetleri müminlerin imanını artırır. Ve yümkünen yekûne er ehl iman ehli imanın da kastedilmiş olması mümkündür. tüm imanın onların imanını artırdı. Cenab-ı Hak müminlerin imanını artırdı. Niye? E buradan şu anlaşılıyor. Demek ki arkadaşlar iman Kur'an ayetlerine baktığımız zaman hem artar hem eksilir. Bu konuda benim Kur'an'da amellerin değer yönünden mukayesesi adlı bir makalem var. Bir e, doçentlik çalışmasıydı. E, İhsan'dan bakabilirsiniz. İhsan makaleler sayfasına bakabilirsiniz. Bizim e, Atatürk Üniversitesi'nin e, dergisinde yayınlanmış orada o, o dergiye bakabilirsiniz. Kur'an'da amellerin değer yönünde mukayesesi. O makaraya bakarsanız bu konuyu or orada daha detaylı bir şekilde ok okursunuz, görürsünüz. Demek ki iman artıyor ve eksiliyor. Zaten e, dikkat ederseniz, imanın, imanlarını Allah artırdı. Yani e, imanın dereceleri söz konusu. Küfrün dereceleri olduğu gibi imanın da dereceleri söz konusu. Yani e, hiç kimse şunu söyleyemez ki, peygamberin imanı neyse benim de imanım odur. E peki senin de imanın oysa o zaman peygamberin işlemiş olduğu o salihleri niye yapmıyorsun? O imanın gereğinin niye yerine getirmiyorsun? Bu sorunun cevabını verebilir misin? Eğer iman sadece değişikse bunu söylemek mümkün değildir. Ha niye? Çünkü iman salt bir ak akit değildir. Salt bir bağlılık değildir. Salt bir teslimiyet değildir. Bunun ötesinde iman bir duygudur, bir haldir, bir yaşayıştır, bir ameldir. Bu am e bir inancın ötesinde bu inancın gerektirdiği amelleri de yapmaktır. Bir başka örnek veriyor. Biz da imanen imanlarını artırmak için. Bakın. Demek ki iman artıyor, eksiliyor. Şimdi biz bu konuda e, Ayşe Hanım makalenizin ismini tekrar eder misiniz? Kur'an'da amellerin değer yönünden mukayesesi. Kur'an'da amellerin değer yönünden mukayesesi. O makale tam 3 e, yıllık zaman zarfında ancak tekemül etti. Yani 3 yıl uğraştım o makaleyle. Kur'an'da amellerin değer yönden mukayesesi. du imanen imanları artsın diye. Artıyor demek ki. Bakın şimdi biz burada doğrudan dolayı Kur'an ifadelerine Allah'a mı inanacağız yoksa birilerinin bu ayetleri alıp kendilerine göre yorumlamasına mı iman edeceğiz? Neye iman edeceğiz? Allah'ın dediğine mi? Birilerinin yorumuna mı? Yani ap açık ayetler varken de artık burada neyin yorumunu yapacağız? Ben, bu konudaki itikadım budur. İmanım budur. وَهُوَ الْاَمْرُ بِسْسَبَاتِ Bu neymiş? Burada müellif diyor ki imanda sabit, sabit e, olmaktır. İmanda daimi olmaktır. كَقَوْلِهِ يُسَبِّتُ اللّٰهُ lezine. اَمَنُ Evet yani böyle bir mana var ama sadece o değil. Yüs'et bi tullahu'llezine amenu Allah iman edenleri bu iman üzerinde sabit kısın, İslam üzerinde, Kur'an yolu üzerinde sabit kısın diye. Ve emru bi teceddüdü. Bu da teceddüdü gerektiriyor. Yani yenilenmeyi. Yani sadece iman ettik demekle kalmayın. Bir dönün bakın ki gerçekten iman ettiniz mi etmediniz mi? Nasıl iman ettiniz? Allah'ın dediği imanın şartlarını taşıyor musunuz? Taşımıyor musunuz? Ben sadece iman ettim. Böylesi değil. Bu bir teceddüt emrini gerektiriyor. Yani şu birinci ayet kelimede dedik ya, ya اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُونَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَا تِجَارَةِ Zaten iman etmiş. Buna hangi ticareti, yani buna iman eden bir kişiye Allah'a ve Resulüne iman edin demenin bir anlamı olabilir mi? İşte burada diyor ki yani sadece iman ettik demekle kalmayın. Bir dönün, imanınıza bakın, imanınızı yenileyin. Eksikleriniz var mı? Hatanız var mı? Yanlışınız var mı? Nerede hata yapıyorsunuz? Hangi eksikleriniz var? Bunları bir gözden geçirin demek istiyor. Kaka'u buna e, örnek olarak bir başka ayet getiriyor. Nisa suresinden Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulü. Ey iman edenler Allah'a ve peygambere iman ediniz. E, i̇man eden zaten Allah'a ve peygambere iman etmemiş midir? Niye tekrar bir daha getirdi bunu? Aminu billahi ve rasulihi dedi. Allah'a ve peygamberine iman edin. E zaten ya eyyühellezine amen ey iman edenler dediniz mi? Ne demektir? Bu Allah'a ve peygamberlere peygamberine veya peygamberlere e, inanan kişi demektir. Niye bunu bir daha söyledi? Sebep ne? Ha, bu şu demektir. Yani sadece iman ettik demekle kalmayın. Bir dönün bakın gerçekten inanıyor musunuz? Kur'an'ın istediği iman şartlarını taşıyor musunuz? Taşımıyor musunuz? İmanınıza bir bakın. Yani geçmişte söylenmiş bir söz olarak, geçmişte söyledim oldu bitti. Değil. Yani imanı tecdit etmek. Bu anlamda. Ee, güçlendirmek, takviye etmek, kuvvetlendirmek artı bu birinci mana. İkinci mana iman imanda sabit olmak. Daimi olmak. Sürekli olmak. Yani ben bugün iman ettim, yarın başka işte iman etmem böyle giderim. Böyle düşünmeyin demek istiyor Cenab-ı vatı refi kıvli sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünde de men ceddede vudu her kim e, abdestini yenilerse fekenne ma ceddede imanı sanki imanını yenilemiş olur ve minha yine e, bundandır yani bu e, iman meselesindedir hem meselesiyle ilgilidir enne reca en neca ki eee Kurtuluşu ümit etmek keyfe huve. Nasıl olur? İzâ amene billâhi ve resûlihi. Allah'a bir insan Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra nasıl olur da bir daha Cenab-ı Hak ayet-i kerimede tünciikum e, min azabin kum min azabin elîn ifadesini kullandırır. E zaten iman eden e, e, zaten kurtulmuştur. Niye? diyor böyle söyledi. Efendime söyleyeyim. Ve minha evet. Ve minha enne raca'a necaati Kurtuluş ümidi keyfehüve nasıl olur? İza amene billahi ve resuli Allah'a ve peygamberine iman ettikten sonra zaten bu kurtulmuştur. Niye bir daha böyle bir şey bir ifade getirildi ayet kerimede. Ve lem fi fisebidillahi ve kad ullika Yani eee Evet. Allah'a iza amen bili ve Rasuli ve lem yujahid fi sebili Evet. Ve kade bil Yani insan Allah'a iman eder, Peygamberine iman eder de Allah yolunda cihad etmez. Cihad etmez. İşte bundan dolayı Allah yolunda cihad etsin. Yani iman salih ameli. Cihad etmeyi de birlikte beraberinde getiriyor demek istiyorum. Nitekim bununla ilgili olarak da yani kurtuluş salt imana bağlanmadı. Bunların tümüne bağlandı. Allah'a iman, peygambere iman, Allah yolunda malıyla, canıyla, cihada bağlandı. Kurtuluş buna bağlandı. Sadece imana bağlanmadı. Yani cihat etmeksizin, Allah yolunda cihat etmeksizin sadece imanla, imana bağlanarak kişinin mümin olduğu ifade edilmez demek istiyor anne Hazel Mecmuaya bu bu toplam nedir peki yani e, kurtuluşun kendisine bağlanmış olduğu toplam biraz önce benim söylediğim vahve el billah bir Allah'a iman ve Rasuli Peygamberi olan Hz Muhammed'e iman evet ve bin nersi ve malifise billah bir de Allah yolunda malıyla canıyla cihad etmektir kurtuluşun tümü buna bağlıdır yani bu bir Allah'a iman bir Rasul'e iman iki Allah yolunda malıyla canıyla eee etmek 3. Evet. Ve minha en haza majmu'u ve huve'l imanu billahi ve rasulihi vel cihadu eee binnefsi vel mali fisabilillah. Evet, vel evet. cihadu binnefsi vel mali fisabilillah. Hayrun fi nefs, nefsi'l emr. Yani bu şekilde inanmanız, Allah yolunda Allah'a ve peygamberine inanmanız, Allah yolunda malınızla, canınızla cihad etmeniz hayrun fi nefsi'l emr. Bizzat nefsi'l emr dediği bizzat bizzat. Yani artık bu ötesi yok. Bu iş, bu mesele, bu olay bizzat hayrın ta kendisidir. Bizzat hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> Yaqfir lekum dunubekum ve yutikukum cennetin tecrimin tahtihel enhar. E siz bunu yaparsanız bunun sonucunda yani Allah yolunda Allah'a inanay, Allah'a peygamberine iman eder ve malınızla canınızla Allah yolunda cihat ederseniz bunun sonucu ne olacak? Yaqfir lekum dunubekum ve yutikukum cennetin tecrimin tahtihel enhar. Altlarından nehirlerin aktığı cennetlere Cenab-ı Hak sizi koyar ve sizin günahlarınızı bağışlar. Ya ve kumzuruhu. Başka, ve nasakene bi yibeten her temiz meskenlere koyar. Nerede? Fi cennati admin. Adın cennetlerinde. Zalike işte bu böylesi bir mükafat, böylesi bir mağfiret. El azim büyük kurtuluş, büyük mükafat işte bu. Peki e, Cenab-ı Hak mükafat olarak sadece bunların mı veriyor? Hayır, şunu da veriyor. Ve ukratuhi bu bunların ötesinde daha seveceğiniz, gözünüzün, gönlünüzün, aklınızın idrak edemeyeceği daha nice nice nimetler, cennet nimetleri var. Nasrun min Allah ve fethun qalib ve beşir müminin Yardım, muzafferiyet Allah'tandır. Fetih yakındır. Ve beşir mümini müminleri müjdele. İğlen enne kavlehu Bil ki, enne kavlehu Teala Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın, yagfir lekum zunubekum ifadesi cevabı kavlihi. Şu, yagfir lekum zunubekum ifadesi Tüminünüz Bellahi ve Rasulü ve Tujahidünüz fi Sebili ifadesinin cevabıdır. Yani "Yaqfir lakumzunu ve Kum" cümlesi, ayetteki bu ifade "Tüminünüz Bellahi ve Rasulü ve Tujahidünüz fi Sebili cümlesinin cevabıdır. Dimanahu fi man emri Çünkü bu emir manasındadır. Yani tü'minune billahi. Kema merre daha önceden geçtiği gibi fe kennehu sanki o fe kennehu kare sanki Cenab-ı Hak şöyle demiş oldu aminu billahi ve cahidu fi sebi'lillâh yegfirlikum. Allah'a iman edin. E, tü'minune demişti ya ayet-i Yani dedi ki bu tü'minune her ne kadar e, bu haber formunda gelmişse de müzare olarak gelmişse de emir kalıbındadır. Yani fakem sanki Cenab-ı Hak aleyh dedi. Aminu billahi Allah'a iman edin ve cahidu fi sebilillah Allah da cihad edin ya Allah da sizi başarısı. Yani şartın bir nevi cevabı geldi. Lakin cevabı yine Dinde bazılar demiş ki hayır. Cevabı değil de cevabı şudur. Zalikum hayirleku bu sizin için hayırlıdır. Ve cüzüme ya firleku ya ifadesi meczum kılındı. Yani dikkat ederseniz ya gufir e, e, sakin kırıldı meczum kılındı. dimâ nehu tercümetün dimâ ennehu tercümetün zalikum, zalikum hayrun lekum. E, evet. Çünkü bu e, zalikum hayrun lekum ifadesinin bir nevi Tercümesidir, bir nevi anlamıdır, bir nevi yorumudur, açıklamasıdır. Ve mehalluhu cezmin. Bunun, bunun İrab'daki konumu da yine meczumdur. Ke ee, kavli Cenab-ı Hakk'ın şu sözünde ifade edildiği gibi, لَا لَا ile ecelin اَجَلٍ Beni yakın bir zamana kadar keşke tefhir etseydim, yani hemen canımı almasaydın, Diyecek ya insanlar ölüm esnesinde. فَاَسْصَدَّقَ ve مِنَ salihin Ben tasdik edip de salih insanlardan olaydım. Beni belli bir zamana kadar erteleseydim de bu ifadede şey yapıldığı gibi, ifade edildiği gibi. Şartın cevabı. Lerla şart edeti. فَاَسْصَدَّقَ de onun cevabı oluyor. لَاَنَّ مَحَلَّ فَاَسْصَدَّقَ Cezmün ala kavlihi levla akkartani. Levla akkartani e, cümlesinden dolayı meczumdur. Her ne kadar burada fesaddaqa meftuh olarak gelmişse de. Vakile, çünkü fesaddaqa cevap cümlesidir. Öteki birinci ifade lev, levla şart, şart cümlesi, levla ile başlayan cümle fesaddaqa kadar. Fesaddaqa cevap cümlesi de zaten meczum olur mahalden meczum olur. Hareketi ne olursa olsun mahalden meczum denir. Vakı ile evet cüz'ime yagfir lakum bir hel zayıf bir rivayette yagfir lakum ifadesinin hel ile meczum olduğu da söylenmiş. لَاَنَّهُ فِي emri hel هَلْ اَدُلُّكُمْ çünkü yagfir ifadesi emir manasındadır ve kavlu Teala e, Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince ve yudhilkum cennetin tecri min tahtihel enhar ile ahir ayet bu e, Allah sizi altından nehirlerin aktığı cennetlere koysun e, bu sözüne gelince ayetin, e, ayet devam ediyor min cümleti ma kaddeme beyanıhu fi tevrat bu tevratta beyanı geçen ifadelerden birisidir. Yani Tevrat'ta da bu tür ifadeler varmış. mış. Velayet olduğu uzak olmaz en yukarı şöyle denilmesi. İnallaha teala şüphesiz ki Cenab-ı Hak Rabbəhüm fi hazir ayeti ila mufarıkati mesakinih ve infaq emvalihim ve cihadi. Yani bu ayet kelimeden şunların anlaşılması, şunların ifade edilmesi uzak bir ihtimal değildir. İnna Allaha Taala Rabbəhüm bu müminleri Cenab-ı Hak rabbettendir, teşvik etti, fi hazir Bu ayet kelimede ila <gülüyor> mufarıkati mesakinih evlerini terk etmeye rabbettendi, etti, teşvik etti. وَاِنْفَاقِ اَنْوَالِهِمْ e, Mallarını infak etmeye Cenab-ı Hak kov, Müslümanlara teşvik etti. Ve cihadı ve cihada teşvik etti. وَهُوَ قَوْلُهُ O da e, bu teşvikin sonucunda Cenab-ı Hakk'ın şu sözünde يَغْفِرْ Yani siz e, Allah yolunda evlerinizi terk eder, mallarınızı infak ederseniz ve Allah yolunda cihad ederseniz يَغْفِرْ لَكُمْ Cenab-ı Hak sizi bağışlar. Evet. Ve kavlu Teala zalikel fevzül azim zalikel fevzül azim bu büyük bir mükafatdır sözüne gelince yani zalikel ceza daimu bu sürekli olan mükafat işte en büyük mükafattır. Demek ki buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar cennetteki nimetler geçici bir zaman için değil. Ebedi, sonsuz bu ayetlerimden bunun. Ve zâh-i kerfevzül azim o. Fakat merre. Ee, evet. Daha önceden bu konuda bir takım müfessirin beyanları farklı yıllarda geçmiş. Ve kavlu ta'ala, Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince, ve ukra tuhibbuneha ve yine seveceğiniz e, farklı farklı, değişik değişik başka şeyler de vardır ifadesine gelince, ey ticaretin ukra fil acili Ma <mâ> sevabil acili, ey ticaretün ukva. E, farklı ticaretler de vardır. Fil acili dünyada ma sevabil acili el acil. Bakın arkadaşlar bu kelimelere dikkat edin. Ey ticaretün ukva fil acil el acil dünya demektir. Yani bu kelimeyi şuradan aklınızda tutun. Acele etmek. Ma sevabil acil Te'cil diyoruz ya, te'cil etmek. Bu da ahiret. El-acil, ayınla olanı dünya. El-acil, ayınla olanı dünya. El-acil, elifle hemzeyle olanı da ahiret demektir. Bu iki kelimeye çok dikkat edin. bu neha, başka seveceğiniz şeyler de vardır. Evet, ticaretin uhrafil acili, bir acili. Dünyada farklı ticaret. E burada ikinci bir mana, biz cennet nimetleri demiştik ve ukra tuhi bu neha demiştik. E, farklı dine seveceğiniz, koşunacağınız başka nimetler de vardır. Burada ikinci bir anlam çıkarıyor müfessir, diyor ki, yani başka yapacağınız e, diğer işler de vardır. Dünyada yapacağınız başka ticaretler de vardır, başka hayırlı işler de vardır. Mehasaba bir acili, ahiret sevabıyla birlikte e, onları da elde edersiniz o cihatlar yaptığınızda ahiret sevabını elde edersiniz. Kalel <gülüyor> Ferrao Ferra diyor ki: "Dakatetul ukhra tuhibbu bu fi dünya ma sevab bil ahiret." Ahiret sevabıyla birlikte dünyada seveceğiniz başka nitelikler, başka özellikler, başka yapacağınız şeyler de vardır. Böyle bir mana. Ama önceki mana biz demiştik ki başka seveceğiniz, hoşlanacağınız cennet nimetleri de var. Burada ikinci bir manayı getiriyor şey çaydı. Bunlar cennet nimetlerinin dışında şunlar da olabilir. Yani başka yapacağınız hayırlı ticaretler, hayırlı salih ameller de vardır. Ve kavlullah <gülüyor> Teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne gelince "Nasun minallah" sözüne gelince "Huve mufessirun lil ukhra." Bu nasun minallah ifadesi lil ukhra kelimesini tefsir etmektedir. Yennahu yahsun. Çünkü bu bunun tefsiri olması güzeldir. Yennehu yahsunu en yekuna nesru min Allah mufassalan ticaret. Ha. Çünkü nesru min Allah ifadesinin e, ticaret kelimesini e, ve ukra kelimesini tefsir etmesi güzel olur diyor. Güzel olur. Yani başka seveceğiniz ticaretler de söz konusudur. Bizim nesru çünkü yardım la yekunu Ticaretin lene belhüe ticaret. Çünkü diyor yardım bizim için bir ticaret değil, belhüe ribhunlüt ticareti. Ticaretin karıdır. Yani o ikinci görüşü benimsediğini ifade etmek için bunu söylüyor. Ve kavrutağa ve fethun garip ve yakın bir fetih söz konusu olacaktır. Eğer siz bunları yaparsanız, Allah'a iman eder, Peygamber'e iman eder. Allahımızla canlarımızla gereği gibi cihad ederseniz yakın bir fetih söz konusudur. Ey acilün yani dünyaya hayatta acil hemen peşi sıra hemen peşincecik gelen bir fetih söz konusudur ve <Sessizlik> bu sah fethu <Sessizlik> Mekke'dir. Mekke'nin fethedir. Racol <Sessizlik> Hasan Hasan'ı <'ın> bahsediyor ki huve fethu Farise ve Rum. Fars ve e, Bizansların Rum diyarlarının eee fetihidir diyor lafı tuhibunha, tuhibuna ha ifadesinde şey ummet tebiki ala mahabbetil acili. Tuhibunha ifadesinde dünya hayatındaki şeylere sevgi beslenmeyi bir kınama söz konusudur. Sünne sonra fıhâyet-i mebahisi sonra diyor kelime de bazı konular söz konusudur. Bazı meseleler vardır ki birinci meseleler evvel lokam mutalı cenab-ı Hakk'ın şu söylenir ve beşer müminin ve beşer müminin ifadesi atfun ala tu'minune. Yani tu'minun billahi ve resulü dedi ya. Bu müminlerin müjdele, buranın üzerine atfedilmiştir. Vennehu fi ma'nal emri. Çünkü o e, tu'minuna billahi ifadesi de emir manasındadır sanki ile sanki cenab-ı Hak şöyle demek istemektedir ki aminu ve cahidu yusidkumullah iman edin cihad edin Allah da sizi imanda cihatta dinde Kur'an alemde sabit kılsın ve mükafatınızı versin. Veya surkum ve sizi muzaffariyete erdirsin ve beşir ya Resulullah el müminine bizalike. Ey Allah'ın Resulü sen de bunu müminlere müjdele. Ve yine şöyle bir denilmiş, bime nasebe, bime nasebe, men garee, evet, bazıları da nasren minallahi, bakın, şeyde nasıl geçiyordu, nasru minallahi ve fethun karib, merfu olarak geçiyordu, zammeli geçiyordu, nasr okuyanlara göre ise nasren minallahi ve fethan kariba şeklinde de okunmuş, bir okuyanlara göre, göre de Ayıkaru alal yani bunun e, iktisas dediğimiz Arapçadaki iktisas kuralı üzerine böyle okunmuş Nasr Allahi ve Fat Han bu şekilde de okunmuş. Ee, yani bu yine seveceğiniz bir takım şeyler vardır ki e, bu e, alal iktisas dediği, yani mütekellim veya e, muhatap zamirinin manasının açıklanmasıdır. Muhatap zamiri neydi? Tü'minune. Siz iman edersiniz. E peki bunun sonucunda ne olacak? İşte Nasr-e minallahi ve fethan ee, e, Dolayısıyla ve ukra ha demişti ya e, ayet kelimeye bir daha bakalım. Ya yühellezine amenu. Ha orası değil. Şu ayet. Ee, şu ayet. Yan cennet. şu. Ya ve azim. Oradaki e, iftisas dediği bu zamiri açıklıyor. Yani diğer seveceğimiz şeyler nelerdir? E, bunu buradaki e, birinci manada demiştik. Laukratuhi bu neha daha nice seveceğiniz nimetler vardır. Zalikel fevzül azim dedi ya, bir ikinci manada buradaki Dünya hayatında elde edeceğiniz, göreceğiniz, seveceğiniz nice nimetler vardır. Nedir onlar? Nasrun minallah, bir Allah'ın yardımı. Ve fethun garip, yakın bir gelecekte bir fethi. Ve deşir müminin, müminleri bunlarla müjdele. Aslında her iki mana da muhtemel. Her iki manayı da vermek lazım. Tek bir manaya indirgenmemek lazım. Eee. <gülüyor> evet. Ebu ala tu'seruna nesren. Yani siz bir yardımla yardım görürsünüz. Ve yaftah lekum fethen ve Cenab-ı Hak sizin için bir fetih kapısı açar, bir fetih müyesser eder. El e, e, yağfir lekum ve hut da Cenab-ı Hak eee ifadesine e, bu racidir. Yani mansub okunması Nasrani Allah ve Fathan kariba ifadesinin mansub okuması vehud da yakfirlikum üzerine atfedildiğinden dolayıdır. Ve yutkülküm ve Cenab-ı Hak sizi e, cennete koyar ve size hayırlar verir ve yara Nasrani ve Fathan ve bu şekilde siz de o kişi de Allah'ın mağfiretine ulaşan kişi de bu şekilde e, e, görür hem fethi görür hem de yardımını Cenab ı Hak yardımını görür. Daha Hazreti'yle fil keşraf. Bu meseleler bu konu yani şeyde anlatılmış. keşşafta anlatılmış. Ya eyyühellezine amenu. Bir başka ayet. Kunu ensarallah Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kunu ensarallah. Allah'ın yardımcısı oluruz. Kale اَيْسَدُنُ مَرْيَنَا لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Hz. İsa, Meryem oğlu İsa, havalilerine diyor ki مَنْ أَنْسَارِ اِلَى Allah yolunda bana kim yardımcı olur? Allah hakkında, Allah için bana kim yardımcı olur? Allah hakkında bana kim yardımcı olur? قَالَ الْحَوَارِيُونَ Havariler de şöyle demişler "Nahnu اَنْسَارُ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah yolunda sana yardım edeceğiz. <gülüyor> Beni İsrail, ben İsrail'den bir grup iman etti, bu şekilde iman etti. Ve kâferat ta'ifetun bir grup da inkar etti. Feyedna'llezine amanu ala a'da'u Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Fe'sbahû <gülüyor> turahi'zahirîn onlar da galip geldiler. Desteklediğimiz o müminler düşmanlarına galip geldiler. Niye? Allah'ın dinine yardım ettikleri. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Ya eyyühellezine amenü. Ey edenler, Kunu ensarallah. Allah, Allah'ın dostları, Allah'ın yardımcıları olunuz. Kema kâle Aysa bin Meryem el-Havariyine. Hazreti İsa'nın, Meryem oğlu İsa'nın Havarilere dediği gibi. Men ensar-i ile Allah. Allah yorumda bana kim yardım eder? Kale el-Havariyun. Ee, Allah yolunda men ensariyle Allah ifadesinin farklı anlamları var. Onlar biraz sonra gelecek. Birincisi Allah'a karşı benim yardımcım kimdir? İkincisi Allah yolunda bana kim yardım eder? Yani beni Allah'a karşı benim e, e, beni kim Allah'ın azabından koruyabilir? Kimse mümkün mü koruyabilmesi? Birinci mana bu. İkincisi Allah yolunda kim bana yardımcı olur? İkinci mana da bu. قَالَ الْحَوَالِيُّنَ نَحْمُ الْاَنْسَارُ Havariler dediler ki biz Allah'ın e, Allah'a yardım edenleriz. Allah'ın dinine yardım edenleriz. Ve kavluh kûnü ensarallah kûnü ensarallah ifadesine gelince Allah'ın dostları, yardımcıları olunuz e, sözüne gelince emrün. Bu bir emirdir. bir idâmetin nusreti ve sebâti aleyhi Allah'tan yardım e, istemenin ve e, Allah'ın yolu üzerinde, dini üzerinde sabit olmanı, sebat etmenin gerektiğini ifade eden Allah dostları olunuz, Allah yolunda olunuz, Allah'ın Allah dinine yardım ediniz, Allah'ın dini üzerinde sabit olunuz manasında bir emirdir. Ey ve du'mu ala ma entum aleyhi minen nusret ee, içinde bulunduğunuz, üzerinde bulunduğunuz yardım yardıma devam ediniz yani Allah'ın dinine yardım ediniz. Allah'ın peygamberine yardım ediniz, müminlere yardım ediniz demektir. Tevhidül Ala'i Kıratı Mü Nesudin İbn Mesud'un buna delalet ediyor. Kunû entum ensarallâh yani siz Allah'ın yardımcıları olunuz. Ahber anhum cenab Cenabı Hak Allah'ın yardımcıları olanları bu ifadeyle Kunû ensarallâh ifadesiyle onlardan e, haber verdi. Ey, yani ensare dinillah. Kunu ensare Allah, ensare dinillah. Yani bizzat Allah'ın zatına yardımcı olmak değil de Allah'ın dinine yardımcı olmak. Çünkü siz Allah'ın dinine yardımcı olduğunuz zaman Allah'ın tarafını tutmuş olursunuz. Peygamberinin tarafını tutmuş olursunuz. E, burada e, kunu ensare Allah, Allah'ın yardımcıları olun diye ifadesinin anlamı Ey ensare dinillah. Allah'ın dininin yardımcıları olunuz demektir. Ve kavluhu kemâ kâle Aysa ibn-i Meryem el Meryem oğlu İsa'nın havalilere söylemiş olduğu şu söze gelince <gülüyor> Ey unsuru dinellahi misre nusretil havaliyyine lemme kâle lehum men ensarilallah. Hz. İsa onlara Allah yolunda kim bana yardım eder ee, dediği esnadaki havarilerin e, Allah'ın dinine yardımcı olmaları e, e, ifade etmektedir? Yani unsuru din Allah, Allah'ın dinine yardım ediniz. Mislen havari yine havarilerin yardımı gibi. Lemaqalehün yani onlara denildiği zaman men ensaviler Allah, onlar demişlerdi ki, e, nahnu ensarullah. Biz Allah'ın dininin kadımcılar iyisi. Evet. <gülüyor> kâle Mukatil bunu Mukatil demiş. Ya yani yani men yemneunu minallah. Birinci mana bakın arkadaşlar. Birinci mana men yemneunu minallah. Beni Allah'tan kim koruyabilir? Kim koruyabilir? Birinci mana. Ve kâle Men yensuru din Allah. Men yemnauni minallah bu birinci mana. Atada demiş ki bu ifadenin men ensar ile Allah iki manası var. Birincisi men yemnauni minallah. Kim beni Allah'a karşı koyabilir? Allah'tan koyabilir. Yani Cenab-ı Hak bana bir ceza verecek olsa, bir azap edecek benim kimse koyabilir mi ondan? Bu birinci manası. İkincisi galataun men yensuru din Allah. İki mana söz konusu burada. Kim Allah'ın dinine yardım eder? Kim Allah'ın dinine yardım edecek? Bu yolda. Benimle birlikte olacak. Ve <gülüyor> kale bazı alimler de şöyle demişler. Allah mü'minine en yansur Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme. Allah müminlere, Hazreti Peygamber'e yardımcı olmasını olmaları gerektiğini emretmiştir. Emrettiğini söylemişlerdir bazı alimler. E zaten öyledir. Yani o ayetten de o anlaşılır. Kema nasıl al-Havariyuna aleyhisselam nasıl ki Havariler İsa aleyhisselam Allah'ın dinini yayma, yaşama konusunda yardımcı oldularsa, imiyimiller sizde Hazretim onlarda e yardımcı olunuz. Zaten bu manla bu mana doğrudan doğruya anlaşılır. Evet ve fihi işaretü ile en, enn-nasre ve yine bu terimle şöyle bir işaret vardır en nasre yardım en nasre bir cihadı layık yaku nu maksusen bir hazil ümme cihad ile yardım etmek sadece bu ümmete özgü bir durum değildir. Yani geçmiş ümmetler de cihad ederek, mallarıyla, canlarıyla cihad ederek kendi dinlerine, peygamberlerine yardımcı oluyorlardı. Yani sadece bu ümmete özgü bir durum değildir. Diyorum. Vel havariyyune esfiya'uhu. Havariler Hz. İsa'nın seçkin arkadaşlardır ve on velümen amene biri ona ilk inananlardır ve karnu isna aşara rjulen bunlar 12 kişiymişler evet ve hawar rjuli safiyuhu ve kulesa uhu min el khuri yani ve hawar rjul kişinin dostu dediğimizde safiyuhu seçtiği demektir ve kulesa uhu sadakatli olanlar ona samimiyetle bağlananlar demektir min el khuri bu e, havari kelimesi hur kelimesinden e, türemiştir. Ve huve'l beyadul hâlis. O el-havar da e, e, büsbütün beyaz, tam beyaz. Nasıl deriz? E, yani hiçbir e, farklı bir rengin içerisinde bulunmadığı e, tam beyaz, bembeyaz. Bembeyaz demektir. Bembeyaz, evet. Ve kiye kanu kasarıne yuhavirune siyab. Denilmiş ki bu bir zayıf bir vaayet. Kanu ile çamaşır ciidil augumlar yuhavirune siyab, siyab elbiseleri beyaz beyazlatmak için uğraşan temizleyen kişilerdi. E yübeydi yani beyazlatmaya çabalayan kişiler. Bu zayıf bir vaayet. Ve meransar Ensara gelince, yani men ensariyle Allah dedi ya Fe an katâdetin ennel ensare kulluhum min Kureyş e, Ensarın tümü Kureş'tendir. Ebu Bekri'nin ve Umer'u ve Osman'u ve Ali'yün ve Hamzet'u ve Cafer'u ve Ebu Ubeyde'e Tebne'l-Cerrahi e, ve Osman'u ibn-u Mazun'in ve Abdurrahman ibn-i Avf'in ve Sa'du ibn Abi Ebu Vepas'in ve Osman'u ibn-i Avf'in ve Talhatu ibn Ubeydullah ve Zübeyru binül Avvamu sümme fil ayeti mebahis. yani burada şeyleri de en bazı kişileri saydı. Sonra diyor ki ayette bazı konular vardır. Elbahsül birinci konu El-Teşbihü e, mehmulun e, evet al mâna bir teşbih söz konusudur. Şu anlama gelen bir benzetme söz konusudur. Ve muradu o, o men ensar illallah ifadesinde Murat, kunu kema kânel havariyyûne yani İsa'nın havarileri İsa'ya nasıl yardımcı oldularsa, nasıl sadakatle bağlı oldularsa, siz de onlar gibi burada bir benzetme söz konusu yani Hz. Peygamber'e tabi olan müminler Hz. İsa'nın İsa'ya tabi olan havarilere benzetiliyorlar, burada bir teşbih söz konusu birincisi bu, İkincisi Es-Sani Ma manana kabulhi e, men ensari ilallah. Bunun manası nedir? Ne kulu? Yecbu en yakune manana mu tabukan ni cevab bil havariyine, havariyine. Bu men ensari ilallah ifadesinin manası nedir? E, bu biz dedik ki bu e, ifadenin e, anlamı havalilerin cevabına uygun olması. Nahnu ensarullah dedi ya orada ayet şemlede. Evet. Vellezî tabikuhu en yekûna el evet. Ona muktubu tabık olan uygun olan manada da şudur. Menne askeri müteveccıhen ilâ nusretillah. Allah'ın yardımını kazanmaya yönelik olarak kim benim askerim olur. Allah'ın yardımını kazanma Allah'ın desteğini kazanma konusunda kim beni asker olur? Benim askerim olur. Benimle birlikte asker olur. Ve ila fetu'n-esari, kelimesinin men ensari ile Allah filafa idafeti ensarullah. Men ensari bu iki izafet arasında bir farklılık söz söz konusudur. Lima enne ma'na fi'l-evvel bilimizdeki anlamsıdır. Ellezine yensuruna Allah Birincisi Allah'a yardım edenlerdir. Fe's-sani ellezine yahtasunu bi ve yekunune ma'e fi nusretillah. Birincisindeki izafet şunu, isim tamlaması şunu ifade ediyor. Birincisi ellezine ensuru, <gülüyor> yardım Allah'a yardım edenler. İkincisi ellezine yani Allah'ın dinle yardım edenler. İkincisi ellezine yahtasunu bi ve yekunune ma'e fi nusretillah. Ee, bana sahip bir sahip çıkmak arkadaşlar. Bana sahip çıkanlar ve yekunûne ma'ye fi nusretillah Allah'ın Allah'a yardım konusunda benimle birlikte olanlar anlamındadır. Yani Allah'ın dinine yardım konusunda benimle birlikte olanlardır. <gülüyor> Es dedik ya bir takım mevzular, mevzular var, ee, sümme filayetine bahis söyledi. Es salisu, eshabu İsa, kal. Hz. İsa'nın arkadaşları şöyle demişler. Nehmen sallullah, biz Allah'ın dostlarıyız. Evet. Ee, Ve ashabu Muhammed'in lem yakulu. Hz. Muhammed'in ashabı için, ashabı böyle bir şey söylemedi. Yani böyle bir şey söylediklerine de Kur'an'da bir şey geçmedi. E, hakeza nekulu e, evet. Rem yakulu hakeza böyle bir şey söylemediler. Böyle bir soru sorulursa ne cevap vereceğiz? Biz deriz ki diyor nekulu hitab-ı Aysa Aleyhisselam bir tabi ki suali. Hz. İsa'ya yönelik olan hitap e, soru yoluyladır. Fel cevabı lazım. Dolayısıyla buna cevap elbette verilmesi gerekir. Madem bir soru sorulmuşsa men ensar ile Allah denilmişse nahnu ensarullah ifadesi verilmesi çok tabidir, diyor. Ve hitab-ı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme bir tarih-i Halbuki Hazreti Peygamber'e yöneltilen hitap susturma ciheti iledir. Yani e, e, e, bağla, bağlayıcılık ciheti iledir. Fel cevab-ı Dolayısıyla cevapta gerekmez böyle bir ifadeye tutturmaya yönelik olduğu için artık burada konuşulmaması gerekir. وَلِلَّازُمُ هُوَ اِمْتِسَالُ هَذِهِ الْاَمْرِ Gereken buna yapışmaktır. Yani onlar nasıl Hz. İsa'ya yardımcı oldularsa artık bu ifadenin anlamı şudur. Ey müminler siz de Hz. Peygamber'e yardımcı olun. Artık burada bu teslimiyetten teslimiyetten bu emre bağlanmaktan başka bir anlam aramanın anlamı yok diyor. Ve o kıvlihu teala kunu ensarallah. Ha bu ifade de şudur. Kunu <gülüyor> ensarallah. Allah dostları olun. Allah yardımcıları olun. Yani burası aslında bir cevaptır. Kunu ensarallah. Sunna-i Kurey teala sonracına bakalım şöyle buyurdu. Fe'amenet taifetun min bani İsrail ve kâferet taifetun. Bir grup İsrail'den bir grubu iman etti, bir bir grubu inkar etti. Feyyed ne lazimi âme biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve esbah onlar garip geldiler garip oldular. Alâbnu Abbas'in yani lazimi âme nu fizemenin ayı sâlih sana yani Hazretbî İsa zamanında iman edenler demiş. Yani burada iman edenlerden kast ediyor. İbn Abbas öyle diyor. Ve lazimi keferu yine inkar edenler de o zaman demek istiyor. O zamanın inkar edenleri dolar kelimem. Çünkü İsa Aleyhisselam lamma rüfiya ila semai çünkü Hazreti İsa e, gökyüzüne çekilince teferraku sala safruqu bunlar 3 gruba ayrılmışlar. Firkatun birinci grup demiş ki "Kalu şöyle söylemişler: Kana Allahu firtufya. İsa Allah'tı göğe yükseldi. O Allah idi göğe yükseldi." Bu radikatun arkadaşlar. Ve firkatun kalu bir ikinci grup demiş ki Kâne İbnullah, o İsa Allah'ın oğluydu. Ferefe'ahu ileyhi, onu kendine çekti. Ve fırka tümkâlu, üçüncü gruptur, demiş ki Kâne Abdullahi ve Resulü'hü, ferefe'ahu İsa Allah'ın kulu ve Resulü'ydu. Allah onu kendisine çekti. Ve hümül Müslüman, evet bunlar gerçek Müslüman olanlardır. Çünkü öteki iki grup şirke düşmüşlerdir. Ve Bu her üç grubu da bir grup insan takip etmiş. Yani bir grubu birinci söyle, söyleyenler gibi inanmış, bir başka grup ikinci söyleyenler grup gibi inanmış, bir başka grup da üçüncü söyleyenler gibi inanmış. Onlara tabi olmuşlar. Ve işte mahtit taifetani o iki inkarcı grup birleştiler. Alat Müslümeti Müslüman topluluğa karşılık, fakat Müslümanları öldürdüler ve teradduhum fil erdi, Yer yeryüzünden sürgün ettiler. Fe kanatü halatu hazihi hatta vasiyallahu Muhammedin sallallahu aleyhi ve Bu durum Hazreti Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberi e, peygamber olarak göndermesine kadar devam etti. Fe zaharatü'l müminatu ale'l kafireti. Bundan sonra ne oldu? Müminler peygamber efendimiz zamanında Hazreti Peygambere inanan, inanan müminler kafirlere galip geldiler. Fe bu Cenab-ı şu ifadesi desteklemektedir. Şu ifadesidir. Bu, bu onu açıklıyor. Fiyetden lazim amenu Allah aduvihim. Biz iman edenleri düşmanlarına karşılık destekledik. Ve kalen <gülüyor> mücayidün diyor ki fiels bahuzahirin kalip geldiler. İfadesinin anlamı yani menitte bea İsa, İsa'ya tabi olanlar kalip geldiler. Ve huwa kavruluk mukatilini. Bu da iki mukatilin, iki ayrı mukatil. Ee, Mukatil bin Süleyman ile Mukatil bin Hayyan iki ayrı dip notta var zaten e, metindeki dip notta ala hazel kavli bu söze göre manel ayeti, ayetin anlamı şu olur enne men amene kim İsa'ya amel ederse zaharu ala men keferu bihin onu inkar edenlere Allah'ı inkar edenlere karşı garip gelirler evet garip geldiler fıstıhı galibin ahl-i adyanı ee, garip olanlardan oldular diğer dinlere diğer dinlerin mensuplarına garip olanlardan oldular nakal-ı İbrahim İbrahim diyor ki asbaha hucce men amana bi bir zahilatan tasdiki Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Hz. İsa'ya e, iman edenlerin delili açıkça Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tasdik etmeye dönüştü. Yani ona iman edenler, gerçek anlamda e, iman edenler Hazreti Peygamber'e de iman ettiler. Ve enne Isa, ve ruhuhu. Çünkü e, İsa Aleyhisselam Allah'ın sözüdür. Yani şu anlamda İnnemâ emruhu izâre erâdeşiyen en yekûle lehu kün diyor ya kün feyekun. Cenab-ı bir şey ol deyince onu verir. E, Allah'a bu anlamda Hazreti İsa Allah'ın sözüdür. Yani çünkü onun babası yoktur. Cenab-ı Hak e, e, babasız olarak doğmasını emretmiştir ve o doğmuştur. Bu anlamda kelimesidir. Ve ruhuhu dediği de yine bu manada aler kelbi zahirine bilhücceti, delillerle galip gelirler. Ve zuhur bilhücceti huve kavru Zeyd bin Ali radıyallahu anhu e, Delillerle galip gelmek de Zeyd bin Ali radıyallahu anh'un. Ee, Hz. Ali'nin oğlu e, Zeyd. E, Zeyd'in e, getirmiş olduğu delille, e, delillerle e, delillerle kalip gelirler. Ve Allah ve alem bis sebaat ve rabbil alemin ve salatu vesselamün aleyhi Muhammed'in vali ve sefiye Bu son cümle doğrusu çok iyi anlaşılmadı. Kala el-Kelbi, zahirine bir hücceti ve zuhuru bir hücceti ve kavlu Zeyd ibn Ali'in. Yani bu Zeyd bin ha tamam. kale diyor ki zahirine bir hücceti delillerle iman edenler inkarcılara karşı delillerle galip geldiler. Yani bu meselede. Ve zuhuru bil hücceti e, delillerle galip gelmek de gelme ifadesi de evet. Yani bu ifade e, Zeyd bin Ali'nin sözü. İşte delillerle galip geldiler. Müminler kafirlere o günde, bugün de Delillerle, Allah'ın varlığına, birliğine, kainaktaki varlıkları delil getirerek, kainaktaki olayları delil getirerek kafirlere garip geldiler. Evet arkadaşlar ders bitti. Hayırlı günler, hayırlı geceler.